Büyükada Tabiat Parkı 11 Temmuz 2011 tarihinde tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Alanı 4,45 hektardır ve tüm alan devlet ormanı statüsündedir. Sahanın florası ağırlıklı olarak ibreli ağaçlardan oluşmaktadır. Özellikle kızılçam (Pinus brutia) orman kuran tek ağaç türüdür. Sahanın faunası kızıl sincap (Sciurus vulgaris), ada tavşanı (Oryctolagus juniculus, kirpi (Erinaceus concolor) gibi memeli türlerin yanında çeşitli kuş türleri gözlenebilir. Sürüngenlerden ise tosba, testudograja, kaya kertenkelesi, tlacer tasayicola, kurbağa, bufo viridis ile çeşitli yılan türleri bulunmaktadır. Doğal orman yapısıdır. Günübirlik, konaklama ve yüzme.